bid'at ve hurafelerde veyahut e, itikattaki yanılgılarına bir parçada olsa var bu yanılgı bu anlamda İmam-ı Ebu Hanife'nin yanıldığını, yanıldığı apaçık ortadayken kendisini e, İmam-ı Ebu Hanife'ye nispet etmesine ne denir acaba? Yine i̇mam Ebu Hanife dahimeullah diyor ki delilimi bilmeyen kişinin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 edebilirim. Gerçekten bu örneği sık sık vermekteyim ben İmam Abu Hanife Allah ona rahmet etsin biliyorsunuz İmam Abu Hanife kendi öğrencilerinden İmam Muhammedle Abu Yusuf birçok konuda ona muhalefet etmişlerdir. Hatta Hanefi mezhebinde şöyle bir ilke vardır. İmam e, Muhammed ile Ebu Yusuf bir konuda birleşmişlerse, ittifak etmişlerse o konuda onların görüşü e, İmam Ebu Hanife'nin görüşüne tercih edilir. Aslında Hanefi mezhebinin e, usulüdür bu.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 Ve dolayısıyla İmam-ı Ebu Hanife Allah ne yaptı? Önceki görüşünden vazgeçti ve onun talebeleri delil getirince hemen kendi görüşünden vazgeçti. Aynı فَاِذَا سَحَّ hadis Fehiye مَزْحَب۪ي Hadis sahihse benim mezhebim odur demesi gibi. Yani hemen sahih hadise sarıldı ve onunla amel etti. Ancak gelin görün ki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 Kim? i̇mam Şafii Gerçekten bu konuda ondan oldukça fazla akıl vardır. Oldukça fazla akıl vardır. İmam-ı ve Ahmet İbn Hanbel'in görüşlerini ben inşallah bununla ilgili neler söylediklerini inşallah devam etmem gerekiyor. Gerçi ben Musa sana iki dakika mikrofon vereceğim. Hem sorumuza cevap vermiş olursun. E, konuyu bitir dediniz ancak bana göre bu konu bitecek bir konu değil. Çünkü